Allah'a secde etmeyen kula secde eder. Bunu kafandan çıkarmaz sakın. Allah'a Allah itaat etmeyen kula itaat eder. Allah'a secde etmeyen kula secde eder. düşünürsen çok manalar bulacaksın altında.